İyi bir hafta dileyerek Bilgi Çağlı'nın hukuku programını açıyoruz sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ee, Kasım ayı nedense içimizdeki bütün güzel insanların, büyük önemli beyinlerin bizi terk ettiği bir ay. Adeta e, anma ayı gibi değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Kasım'ı şöyle bir dönüp bakınca işte en son mübeccel krali. Ondan evveler Erdal'ın önü bu yıl, bu Kasım'da kaybettiklerimiz. Yine bir Kasım ayının bizden alıp götürdüğü, çok sevdiğimiz, çok saydığımız, çok özel bir insan var. Profesör Doktor Bülent Tanör. Benim de öğrencisi olmakla onur duyduğum. Ee, bugün onun çok sevdiği bir insanla beraberiz. Bizim de hocamız olan sevgili Öget Öktem Tanör. Öğretmen. Profesör, doktor kendisi şu anda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, nöroloji ana bilim dalında. Ee, hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, biz sizi anayasa hukuku hocamız olarak Hı -hı. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde sevgili Bülent Tanör hocamızla beraber Hı -hı. tanımıştık. Evet. Ama sonra başka bir disipline gittiniz, evet. mesleğinizi değiştirdiniz. Evet. Bugün bizimle e, sevgili hocamızı anmak için buraya geldiğinizden dolayı ise tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, ve yavaş yavaş e, konuya girelim istiyorum. Örneğin şu deminki soruya cevaplayarak başlayabilir miyiz? Biz sizin için başka bir disipline kaptırdık? <gülüyor> e, çünkü benim liseden beri aklımda hep e, insan davranışı ve beyin ilişkisi vardı... Ama işte yani o zamanlar bu konularda fazla bir şeyler bilmezdi. Ee, beni de sen iyi konuşuyorsun, iyi yazıyorsun, hukuka gir falan diye öğretmenler ikna etti. Ama benim aklım hep tıptaydı. Bir yandan hukuk dersleri, bir yandan gider tıpta fizyoloji, anatomi, nöroloji, psikiyatri falan izlerdim. Şeyde yakındı değil mi hocam? Ee, Çok yakındı. Öğretim yakındı. derslikler diyelim. Yakındı, evet. E, ve benim yani 1968'de geçtim psikolojiye ama daha evvel e, yani hep aklım oradaydı. Bu konularda çalışırdım beyin davranış ilişkileri konusunda. Siz e, hukuk fakültesinde Hüseyin Nail Kubalın'ın asistanıydınız değil mi efendim? Evet. Biz de o kürsüdeydik öğrencileriniz olarak. Evet. Ee, sevgili Bülent hocamla beraber özellikle anayasa pratiklerinde sizleri bir arada görürdük ve siz o zamanda böyle sakin sessiz e, ve hafif mesafeli dururdunuz ama gözlerinizin içi pırıl pırıl gülerdi çok iyi hatırlıyorum çok iyi anımsıyorum bizlere iyimserlik aşılardınız hmm. Bülent hocamız da e, sizin karakter özelliklerinizin hafif tersine daha heyecanlı, evet, daha, daha atak, atak, daha cesur, daha girişken iletişim evet. kuran. O da bize heyecan geçirirdi. Evet, evet. ee, Bülent hocamız bizi terk edeli beş yıl oldu tam. Ama benim içimden birçok kişinin de aynı şekilde duyduğunu ve düşündüğünü biliyorum. Ee, o gitmiş gibi değil. O evet. bir kavram olarak, bir olumluluk kavramı olarak... Hem bizlerin içinde onu tanıyanların, onunla bir biçimde ilişkiye girmiş olanların içinde yaşıyor öğrencilerinin en başta. Evet, Hem de objektif olarak öyle bir Bülent Tanör kavramı var diye düşünüyorum. Katılıyor musunuz? falan. E Tabii herhalde giderek azalarak ama henüz var umarım. <gülüyor> e, giderek azalarak derken e, hafızayı beşer nisyanla işte, mağlubu mu bağlamında tabii, söylüyorsunuz? Tabii, bunu. tabii. Bunu kastettim. Ama e, örneğin bu iki armağan kitabının peş peşe çıkması gibi bir olgu var ki hı hı. Bülent Tanör için hala paylaşılacak içerik söylenecek söz var anlamına geliyor. Ben bu kitapları dikkatle inceledim özellikle anılar bölümünde. Sanki daha e, bir sürü kişi bu kitapların dışında kalan hı hı. E, bir şeyler söyleyecektir gibi geliyor. E, bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum sevgili hocam. Yani normalde bir kitap çıkar değil hı hı. mi? Armağan kitabı böyle derlenir toplanır kalınca bir şey. Evet. E, orada kalır işte o zaman haklısınız siz e, unutma konusunda ama... Beş yıl içinde iki tane Bülent Tanör Armağan'ı kitabı çıktı. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi dostlarının, öğrencilerinin çok hakikatli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsine ön ayak olan onlar. İkinciye doğrudan doğruya Mehmet Alkan ön ayak oldu. Şimdi de aslında beşinci yıl için öğretim üyeleri derneği ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bir anma hazırlıyorlar. 30 Kasım Cuma 30 Kasım'a geldi. İçin 30 Kasım saat 2'de Marmara Hukuk'ta Bülent'in katıldığı son e, açık oturum da Marmara Hukuk'ta olmuştu 2001. Sanıyorum ondan da yani görüntüsüyle mi, kendisiyle mi bilmiyorum. Bazı pasajlar aktarılacak ve Bülent'in konularında. E, e, arkadaşları, konferanslar verecek. Hatta bu arkadaşlardan biri Cenevre Hukuk Fakültesi'nde, Bülent biz orada ikimiz de siyasi mülteci olarak bulunurken Cenevre Hukuk Fakültesi'ne girmişti asistan olarak. O sırada orada asistan olan Andreas Auer hiç beş para almadan hatta kendi yol parasını kendisi vererek sırf bu törene katılmak için. 30 kasımda yapılacak, yapılacak, yapılacak olana. Yani e, iki armağan kitabı bu ardından beşinci yıl anması hakikaten yani dostlarına teşekkür. Daha da gerisi gelecek gibi gözüküyor. Yani hmm, görünen belki. o, görünen öyle hocam, görünen öyle. Bu kitapların editörlüğünü yani ikinciyi Mehmet Alkan hı hı. yapmış ama ilkinin editörlüğünü siz yapmışsınız. Öyle gözüküyor. Aslında e, başlıca Oktay uygun ve bir grup arkadaş yaptı. Benim sadece katkım oldu. Ama sonunda Oktay onca isim arasından hepsi birden sayılamayacağı için beni kağıt üstünde göstermeyi tercih etti. <gülüyor> Gene geleneksel tevazuyla da yo, bir yo. miktar karşılaştığım hayır, gibi hayır. bir his var içimde. Ee, şimdi Bülent Tanör'ü herkes tanıyor. Açık Radyo dinleyicilerinden tanımayanın Tanımayan yüzdesinin çok küçük olduğunu düşünüyorum ama yine de e, bilmeyenler için bu kadar e, yetkili bir mesafeden e, bu kadar yetkili bir ağızdan e, birazcık tanıtalım diyorum hı hı. 1940 yılında e, hı hı. Beylerbeyinde doğdu. Hı hı. Beyler Bey'i yapılan bir araştırmaya göre en eski İstanbulluların şu anda yaşadığı semt biliyor musunuz? Hı -hı. Öyle bir birkaç yıl evvel çıkmıştı gerçi Hı -hı. eski İstanbullu kavramı nedir diye sorulabilir. <gülüyor> Beyler Bey'in de doğdu ve yoğun ilgi, sevgi ve disiplin arasında bir de İstanbul kültürüyle yoruldu. Hı -hı. evet. Bir Beylerbeyi Kültür Cemiyeti evet, evet. var. Onu biraz anlatayım. Şimdi bu Bülent'in çocukluk yıllarında o zamanın gençleri tarafından kurulmuş ve müthiş bir şey. Çünkü hem böyle her türlü sanat etkinliği yapılıyor. Bütün gençler bir araya toplanıyor. İşte resim sergileri açılıyor. Tiyatro yapılıyor. Folklor vesaire. Ama Bülent Tin lise yıllarına rastlayan yıllar yani ellilerin ikinci yarıları Bülent ve arkadaşları siyasi bir soluk da getiriyorlar ona yani siyasi bir hava tabi solda bir hava hoş bir dernekti o doğrusu. Şu anda dernek düzel kişiliğini sürdürüyor. Sanıyorum ama... sürdürüyor. Sanıyorum. Onu bir araştırmakta belki fayda vardır. E, lise yılları dediniz. Lisede Galatasaray, Galatasaray. Lisesi'ndeydi. Evet. Galatasaray Lisesi'nin yıllarından kalma bir rüyasından söz etmişsiniz siz onun daha ileriki yıllarda sık sık gördüğü ya da evet, zaman evet, zaman. Evet. Onu paylaşır mıydınız tabii, açık tabii. dinleyenleriyle? Şimdi Galatasaray'dayken Bülent e, hukukta olduğu zamanki kadar parlak bir öğrenci olmadığını işte yarı e, çalışkan, yarı hayta, hayta değil ama yani işte genç, delişmen bir öğrenci olduğunu ve fen derslerinden de pek... Hazetmediğini etmediğini söylerdi ama hepsi geçmiş yani hiç sınıfta kalmamış. Ama hukukta doçent olduktan sonra profesör olduktan sonra tekrarlayan bir rüya doçentliği ve profesörlüğünün geçerli sayılabilmesi için Galatasaray'da eksik kalmış olan fizik sınavına girmesi lazım. Rezalet böyle bir kabus görürdü kabusla uyanırdı. Siz bir nöropsikolog olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu hali? Ben de mesela yıllarca tarih dersinde çalışmamışım rüyası gördüm. Öyle mi? Evet daha birkaç yıl evvel yeni bitti peki, yani. Peki gerçeği var mı? Tarihle ilgili bir sorununuz var mıydı? Vardı. Evet. Çok çok sert bir tarih hocamız vardı ve evet. kabus gibiydi yani. Yani rüyalarımız tabii ki eski yıllarda edinilmiş yeni edinilmiş de olabilir ama eski yıllarda dahil. ...çok etkili, keskin tecrübelerin kayıtlarını da alevlendirir... ...ve onlar da gelebilir rüyalarımıza. <gülüyor> Çok ilginç. Demek ki fizik dersine e, hocamız... Ya ya, yani sınavı geçmemişmiş meğer Galatasaray'da diye bir rüya. Bu arada e, yine yaşam öyküsü notlarından gördüğüm e, enteresan bir şey var... ...sizin anlatımınız var... Lisede diyorsunuz en çok Fransızca, felsefe ve sosyoloji Hı -hı. derslerini evet. severdi. Evet. Ee, birkaç program evvel burada sizin dostlarınızdan e, Profesör Doktor Ülkü Azrak'la beraber e, bilgi çağında hukuk eğitimi nasıl olmalıdır diye Hı -hı. bir program yapmıştık. Ülkü Hoca da aynı şeyin altını Hı -hı. çizdi burada özellikle felsefenin. Evet. Yani hukuk fakültesine gelen öğrencinin evet. lisede, orta öğrenimde evet. felsefe, sosyoloji ve Hı -hı. dil... Altyapısının ne kadar önemli olduğunu ve şu anda evet. bunların olmaması yüzünden evet. büyük kayıplar verilmekte olduğunu evet, söyledi. Bu konuda konuşurduk. Yani soyutta düşünme becerisi, soyutlayabilme o felsefe eğitiminden geliyor. ve yani Mesela benim zamanda lise öğrencileri mantık felsefe sosyoloji bunlar mecburi derslerde okurlardı ve gayet güzel soyutlamalar yapabilirlerdi fakat daha sonra seçmeli dersler oldu bunların çoğu ve değişti yani mentalite değişti kafalar değişti sığlaştı böyle maalesef maalesef Peki yine ilk gençlik yıllarında Bülent Tanör'ün müzikle ilişkisi konusunda hmm. ilginç notlar var kitaplarda evet. Armağan'da. Evet. Ee, evde farklı kültürler egemen. Ee, Hı -hı. Dolayısıyla bir yandan Türk müziği sevenler var Hı -hı. değil mi teyzeler, evet. büyük baba? Ee, daha ee, çok kendi babası ve bir dayısı. Dayısı bugün hala profesyonel olarak Türk müziğiyle uğraşır. Bülent de onların yanında böyle müthiş öğreniyor, makamları falan öğreniyor. Dinlediği her şarkının, her eserin hangi makamda olduğunu hemen bilirdi. Ama Türk müziği sevdiğini inkar etmeyi tercih ederdi. Çünkü yani özellikle Atatürk'ün hani çok sesli müzik şeyini çok doğru bulurdu. Ve babası sayesinde aslında Türk müziği seven baba... Bülent'e ilk klasik müzik, e, müzik budur, bunu dinlemek lazımdır, e, öğretmiş ve yaşatmış. O sonra ikisini birden sürdürmüştü o Hangisi? Bülent? Mi? Yani hem Türk müziği hem de. Evet. Hayır. Türk batı müziği hiç ilgilenmedi sonra. Öyle mi? Evet, hep Batı müziği. Öyle gitti evet. demek. Peki, o zaman e, bir ara verelim hı hı. dilerseniz ve onun en sevdiği müzik parçalarından birini çalalım bu ilk programımızda. Tamam. E, neyi çalmamızı arzu edersiniz? Vallahi e, müzik e, deyince Bülent, şimdi bulamayacağız Balkan müzikleri olsa çok hoş olurdu. Türkçe tangolar severdi. Eleni Karahindiru'nun bütün müziklerine bayılırdı. Size bırakıyorum. O zaman arkadaşımız Eli Türkçe tango parça hazırlamış. Şecaettin Tanyerli'den çok e, iyi. yıllar var ki. Çok iyi. Bülent çok severdi. bu ayrıldı, bitmiyor ah, bitmiyor. Yıllar var ki, beklerim her, belki gele. Yıllar var ki Şejatdin Tanyerli'nin bu Türkçe tangosunu sevgili hocamız Profesör Doktor Bülent Taner anısına çaldık sayın dinleyenler 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız ee, Sayın Profesör Doktor Öget Öktem Taner ile e, Bülent Hocamızı anıyoruz bu Pazartesi ve bundan sonraki Pazartesi Bülent Taner Özel Programı olarak sizlere sunacağız. E, bugünkü programımızın ilk yarısında e, kronolojik olarak doğduğu 1940 yılından aldık sevgili Bülent Tanör hocamızı. Lise yıllarına geldik programın ilk yarısına kadar Galatasaray Lisesi'nde e, en çok sevdiği Fransızca felsefe ve sosyoloji derslerinin bugün için dahi ne kadar hukuk öğretiminin altyapısı olarak önemli olduğuna değindik. E, sayın hocam... E, bir Sivas macerası var lise yıllarında. Bülent hocamızın e, bir yaz tatilinde Sivas'ın evet. e, Alucra ilçesinin, <gülüyor> Sivas'ın mı Giresun'un aslında Bilmiyorum. kitapta Sivas diye geçiyor Öyle ama Bilmiyorum. bir Alucra ilçesinin yukarı Zaapa köyüne gitmiş. Evet. O da Güney Amerika ismi gibi. <gülüyor> Yukarı Zağpa köyüne gitmişler. Evet. Ee, bunu birazcık anlatır mısınız? Çünkü onlar yani beraber e, gidiyorlar yani işte ikisi de idealist böyle yurdumuzun yurdum halkına e, hizmet götüreceğiz filan diye. Aslında iki kere yapıyorlar. Bu birincisinde miydi? İkincisinde miydi? İkincisinde Karsa gitmişler galiba. O e, mu? Bilmiyorum. Kadirli Birinin... Kaymakamı vardı. Aha, tamam ikincisi o. Hı. O zaman birincisi alfabe alıyorlar yanlarında götürüyorlar ve köy çocuklarına okuma yazma öğretiyorlar bir. ikincisi bir takım yol çalışmalarına katılıp kazma kürek <gülüyor> onlar da çalışıyorlar filan Ve geziyorlar bütün Türkiye'yi. Sonra sizin anılarınız da var tekrar. E, e, Yugoslavya'da Belgrad'da. Hı hı. Tito'nun mobilize ettiği evet, gençlerle evet. beraber evet. yol yapımı inşaatında evet. çalışmış. Çalışmış değil de geçerken çocukların, gençlerin yol yapımında, tünel kazımında çalıştıklarını görmüş ve çok etkilenmiş. Tekrar o tünelden birlikte geçiyorduk bir gün. O zaman anlatmıştı çok etkilendiğini. Bütün gençlerin yani çalıştığını kazma kürekle. Orada bulunma nedeni de... Babası e, Ataş'a militerdi e, Belgrad'da. Belgrad'da. E, iki yaz tatilini onların yanında geçirmişti. Bu şekilde. Sizin birlikte geçişiniz çok daha sonra bir seyahat esnasında mıydı? Evet, evet. Bir de orada romantik bir öykü değmişsiniz. Bülent'in ilk aşkı. Evet. Evet. Ne kadar hoş ve olgun bir davranış. Bir üslupta anlatıyorsunuz. Onu da birazcık ha. dinleyelim sizden. Raina, Bülent'in ilk romantik aşkı. İki yıl üst üste Raina yani arkadaşlık edebiliyorlar. Ve yıllar sonra adresi vardı Bülent'te, 1972'ydi sanıyorum, gittik o adrese kapıyı çaldık ve Rayna açtı ve gerçekten bir saniye içinde, hiç beklemediği halde bir saniye içinde Bülent tanıdı. Aa Bülent diye. Diyerek. <gülüyor> evet. Sonra siz ona konuk oldunuz herhalde. Evet, de. evlenmişti. Bir çocuğu vardı. Hı -hı. Ne, ne kadar kadarmış oldu? bir anı. Ne kadar. Ee, sonra e, 64'te Kubalı Hüseyin Naidi Kürsüsü'ne o da asistan hı hı, oluyor. Evet. Sizin orada bir ilk tanışma anınız var notlarda. İlk tanışma anımız asistanlık öncesi. öncesinde. Bülent'in sınavında. Evet onu ben, paylaşabilir miyiz? Tabii mıyız? tabii ben henüz yeni asistanım birkaç aylık asistanım... Bülent de anayasa sınavına giriyor. Sınav bitti aslında. Yani yazıldan geçenler sözlüğe girerdi o zamanlar. Sözlü sınav bitti ve notlar yazılıyor. Derken kapı vuruldu. Genç bir çocuk ben öğleden sonra sıra bana gelebilir zannedip evde çalışıyordum. Beni sınava alır mısınız dedi. Tabii alındı sınava. Ve müthiş bir sınav verdi. Müthiş parlak, çok etkileyici. Herkes müthiş etkilendi. E, Bülent Taner olduğunu öğrendim sonra onu. <gülüyor> Peki o e, sınav sözlü sınavdan bah, sınav. bahsediyorsunuz tabii. Ondan sonra kalktı İstanbul'daki evet, sözlü sınavlar e, sırasında mı geçirmişti? Sırasında geçirmişti hmm. ve sınav bitti zannederek bizler notları yazıyorduk o sırada meğer e, bir kişi girmemiş o da o. E, üstelik e, Kubalı gibi değil. Bir... Kubalı o sırada. E, şey, ha, o İlhan Akın'dı değil mi? E, yani İstanbul'da değildi. Hmm. E, Amerika'da mıydı? Yoksa Anayasa Yapımı için Ankara'daydı galiba. Bilmiyorum. Kitapta Ankara'da olduğunu söylüyor. Ankara'da, Ankara'da tabi yani hocaları davet etmişti.ler e, Ankara'ya o yoktu. Peki herkes çok korkardı bizim zamanımızda Kubalı'dan. Ee, biz ne korkardık <gülüyor> Kubal'dan diye ben size soracağım. Valla Kubalı'nın dışarıdan sert bir görünüşü vardı. Herhalde onun için korkardı öğrenciler. Yani güler yüzlü değildi. Herhalde onun içindir. Siz onun nasıl asistanı olmuştunuz? Ee, ben yani hukuk... ...ilgilenmiyordum ama bir tek... E, ...kamu hukuku ve anayasa hukuku... ...benim ilgimi çekiyordu. Onun için... yani ...hukuk fakültesi bitince... ...yani bitirdin... ...meslek değiştiremezsin... ...telkinleriyle filan babamın... E, ...asistan olmak lazım, avukatlık filan yapamam... E, ...tek ilgimi çeken şey... ...anayasa hukuku, ben de onun asistanı oldum... <gülüyor> Peki, e, bugünkü programımızın sonuna geldik. E, haftaya pazartesi kaldığımız noktadan e, devam etmek üzere. Dinleyenlerimizin iznini isteyelim. Size tekrar teşekkür edelim. Haftaya teşekkür buluşmak edeyim. üzere. Tamam. Haftaya buluşmak üzere sevgili dinleyenler.